gözüne Ve kadın arkadan bir vefa soluğu olarak sesleniyor. İbrahim! Beni buraya bırakman Allah'ın emri ise o bizi zayi etmeyecektir. İçine cennet kenserlerinden bir bardak su takdim etmiş gibi indiriyor. İşte o zaman yüzünü dönüyor. Bu Allah'ın emriydi diyor. Ve göz arkada değil ayrılıp gidiyor. Allah koruyor. Ateşi berdü selam yapan Allah koruyor. Ateşi berdü selam yapan Allah'ım. Ateşi berdü selam yapan Allah'ım. Bizim ateşlerimizi berdü selam eylem. Çocuk en çalımlı, en alımlı hale geliyor. Kucaklarda koklanacak gül haline geliyor. Göksünüzün bir tarafına ine ile tutturacağınız hale geliyor. Annenin, babanın yere koymayacağı, durmadan öpüp koklayacağı duruma geliyor tam kıvamında. Tam bu esnada Allah Celle Celaluhu İbrahim'e ayrı bir imtihan emri veriyor. Büyük irade bir kere daha ilahi emirlerle karşı karşıya kalacak ama katiyen sarsılmayacak. Katiyen sarsılmayacak. Hiç tereddüt etmeden çocuğunun elinden tutacak, onu tenha bir vadiye götürecek, bilediği bıçağını onun çenesine çalacak, çalacak tereddüt etmeden, çünkü bu Allah'ın emridir. İmtihanların biri İbrahim'in yakasını bırakırken öbürü başlayacak, öbürü bırakırken öbürü başlayacak, öbürü bırakırken, öbürü bırakırken öbürü başlayacak. İrade hassasiyeti açısından İbrahim sizin için ne güzel misal olsun. Hazreti Musa sizin için ne güzel misaldir. İsrail oğulları gibi bir cemaati terbiye etme mevzunda her gün gururu bin kere kırılırken, her gün bin kere kendisine baş kaldırırken, bir nimetle gözleri açılmanın hemen arkasından yeni bir temerrütle peygamberin karşısına çıkan bu cemaat karşısında hiç sarsılmadan sadece kırk senesi rivayetlere nazaran tihte geçen. Tihin hakikati o cemaatin tihte terbiye edilmesi Kur'an-ı Kerim'le anlatılıyor. Benim rivayet dediğim mesele 40 senenin olması. Onları terbiye için orada 40 sene emeksemek, fakat hiç sarsılmadan. Firavun karşısında sarsılmayan insan. Akan ırmaklara ayrıca değişik şekilde akma, adab ve erkanını öğreten insan. Asasını Kızıldeniz midir, Nil Nehri midir? Hangisi ise çaldığı zaman ona yeni bir eda ve endam öğreten insan. Fakat bir türlü mütemerrit olan İsrail oğullarının kalbine taht kuramıyor. Sumun, bukmün, ummün, fehum la yercuğun. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim <Sessizlik> ve ala absarim gışa ve velahum azabun azim. Allah gözlerine, kulaklarına mühür vurmuş, gözlerine perde indirmiş, kulaklarına, ağızlarına mühür vurmuş. Duymazlar, duygulanmazlar, hakikata tercüman olmazlar. Kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Kördürler, kainat kitabını görmezler, sağırdırlar, vahyi semaviyi duymazlar, dilsizdirler. Hak karşısında hepsi yut ederler, hakka tercüman olmazlar her devirde firavuniyetin sac ayağıdır bunlar firavuniyetin bir sac ayağı kördür bir diğer sac ayağı firavuniyetin sağırdır bir diğer sac ayağı da bu melaneti gördüğü halde hakikat karşısında susan dilsiz şeytanlar gibi dilini tutan ve susandır sunmun mukmun umrun fehum la tarih tekerrürden ibarettir her devirde o türlü cemaatler biri giderken arkadan birisi gelmiş ve tarihte Ehli İslam adına boşluk olmadığı gibi Ehli küfür, ehli dalalet adına da boşluk olmamıştır. Onlar da bir diğerinin yerini işgal etmek suretiyle o devri daim devam edip gitmiştir. Hz. Musa'da sizin için alınabilecek misaller vardır. Firavunlar karşısında sarsılmayan Hz. Musa'da Elleri arkasına bağlanıp çöle salınan Hazreti Musa'da. Mısır yaşanmaz hale geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Eyke'ye kaçan Hazreti Musa'da. Vahyi semavi altında mesuliyetini idrak ettikten sonra firavunun karşısına dikilen Hazreti Musa'da. Sizin için alınabilecek örnekler vardır, misaller vardır. Allah ufkunuzu açsın, idrakınızı derinleştirsin. Onlar gibi iradenize fer versin. Size bize güç ve kuvvet ihsan eylesin. <Gülüyor> Hazreti Mesih de sizin için alınacak misaller vardır. Sizin bugün ciddi samimi bir bekleyiş içinde beklediğiniz şeyleri Hazreti Nuh Aleyhisselam tufan peygamberi kavmünden başına gelen bin bir gaile ve bela altında bekliyordu. Hazreti İbrahim ateşin içinde Ailesine karşı fedakarlıkta bulunma tabloları karşısında ve binbir gaile içinde Hz Muzaffer onlar karşısında gözünü kırpmadan bekliyordu. seyidine Hz Mesih kendisi içilen, için dikilen çarmıhların gölgesi altında vazifesini yapıyor bu beklemeyi devam ettiriyordu. Ondan sonra vefalı o kapının sadık bendeleri vefada hiç kusur etmeden Kendileri için dikilen o çarmıhların altında Hakk'a haykırıyor, hakikata tercüman oluyorlardı. Hazreti Mesih'in hakiki havarileri, Allah Resulü'nün sahih bir hadisi ifade buyurdukları gibi her peygamber gelir hak mesajını sunar, sonra arkadan havarileri gelir, onu temsil ederler. Sonra da vade vefa bilmeyen, sözünde durmayan, şehadetleri yeminlerine, yeminleri şahadetlerine sebkat eden, ne yaptığını bilemeyen, nasıl hareket etmesi lazım geldiğini idrak edemeyen bir kısım karma karışık, istikrarsız, dengesiz, hulful va'ta bulunan bir cemaat zuhur edecektir. O türlü cemaat olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Hazreti Mesih Allah'ın inayetiyle hasımlarına Allah fırsat vermemiş. Hristiyan kaynaklarına göre Hazreti Mesih'in öldürüldüğü yazılır. İslami kaynaklar başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere onun halasa ve necata erdirildiği, onların eline bırakılmadığı nasıl bir semadır, o semanın mahiyeti nedir, kaldırılışı nedir, semaya kaldırılışı nedir? Allah Kur'an-ı Kerim'de onu semaya kaldırdığını ifade eder, onun öyle olduğuna biz de Kur'an-ı Kerim haber verdiği için inanırız. Ama cemaati arkadan gerçekten çarmıhların gölgesi altında sizin mükellef olduğunuz o mükellefiyetleri, o mesajları sunmadan bir lahza geriye durmamışlardır. Bir lahza geriye durmamışlardır. Ölürken hepsi Allah'ım işte Paul kimse onu, Allah'ım Yuhanna'yı, Allah'ım Markus'u, Allah'ım başkasını, Allah'ım şunu, Allah'ım bunu, Allah'ım Brabası, Allah'ım affet. Mesih imdadımıza yetiş diye çarmıhlarda ruhlarını teslim ederken ciddi bir vefahisi içinde büyük bir davayı temsil etmenin şuuru içindeydiler. Ve insanlık bezmi Hz. Muhammed Mustafa ile sona erdi. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onda sizin için alınabilecek misaller vardır. ''Lakad <gülüyor> lekum'' Rasulullahü svelte, hasanet, lman kana yarjullah Allah resulunda ahiret gününe inanan, ahiret gününde saadet uman itikad eden kimseler için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alınabilecek tam misaldir. Bütün embia izama ait hususiyetleri o kendi aslında ve kendi şahsında temsil buyurmuştur. Gösterdiği vefa itibariyle bütün peygamberleri unutturacak kadar bir vefa göstermiştir. Hz. Muhammed Mustafa. Allah Hz. İbrahim'den daha ağır imtihanlara tabi tutmuştur. Kavmi daha mütemerrittir. Hiçbir cemaatin çek, peygamberine çektirmediği onun cemaati çektirmiştir. Nitekim Ayşe validemiz bir defasında ya Resulallah... Kavminden çok çektin değil mi? Veya senin için en ızdıraplı, en acı gün hangisidir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid. içinde yüz bulamadığı bir dönemde, Taif'e gittiği günü anlatır. Ben bir yüz bulurum diye oraya gitmiştim. Daha Taif'in sokaklarına girdiğim andan itibaren, ağzımı açıp, la ilahe illallah deme fırsatını vermeden, taşlar başıma yağmaya başladı. Başımdan aşağıya toprak saçmaya başladılar. Vücudumun her tarafından şakır şakır kanlar akıyordu. Merruz Zehran'a kadar arkama bakmadan gelmiştim. Orada Sema'dan gelen bir ses beni ancak uyardı. Bu benim çok iyi tanıdığım bir sesti. İlk defa bu sesi, bu solukları Hira mağarasında duymuştum. Dağdan ayrılmış Khadijatül Had Kübra'nın hanesine koşarken duymuştum. Onu bir kere de görmüştüm. Arz ve Sema'nın arasını doldurmuş olarak görmüştüm. Bu ses benim bildiğim sesli. Arkadan bana sesleniyordu. Ya Muhammed Allah'ın selamı var sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdular. Eğer arzu ediyorlarsa şu dağ, dağları kaldırıp Taif halkının başına koyayım. Tayif'te irkilmemişti. Başı yarılmıştı belki. Tabanlarından şakır şakır kanlar akıyordu belki. Elbisesi paramparça olmuştu atılan taşlar karşısında belki... Yanındaki sahabi dahi Zeyd bin Harise dahi yaralanmıştı belki. Ama kalbi ve iradesi sap sağlamdı. Sap sağlam bir iradesi vardı. İradesiyle katiyen sarsılmamıştı. Fakat o zaman sarsıldı. Allah'ım, soylarından senelerce sonra dahi olsa eğer bir ehli iman gelecekse Allah'ım onları helak etme diyecekti ve sarsılacaktı. Allah Resulü her şeyi çekti. Fakat hiç ters olmadı. Dünya bütün hazafiriyle, ihtişam ve debdebesiyle ayağının ucuna kadar geldiği zaman bile değil bunlar, güneş bir omuzuma, ay bir omuzuma, ben bu davadan vazgeçmem, bu salife gider de vallahi ben bu davadan vazgeçmem diyecek İbrahim'den daha fazla gerilmiş olarak, daha ciddi bir şevkle, bir iştiyakla, kendisi için açılan yolda hayır estağfurullah açılan yol değil önüne konan nurdan helezonda kendisine terakki emri verilecek o durmadan yükselecekti yükselecekti ve yükselecekti başına gelen her şeyle Allah'ın inayet ve keremiyle yükselecekti her sene bir çocuğunu eliyle gömecekti her sene bir çocuğun ızdırabını ruhunda yaşayacaktı vefat ettiği zaman erkek de kızda pek çok çocuğu olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama vefat ettiği zaman çocuklarından sadece bildiğimiz Hazreti Fatıma validemiz Fatimetül Betul validemiz geriye kalmıştı. O çocuk ölümü ne demektir? Çocuk kaybı ne demektir? Onun hasretini duymuştu. O amca ölümü ne demektir? Onun hasretini duymuştu. O ailesiz yaşama hem de Hadicetül Kübra gibi büyük vefalı bir kadını hayattayken kaybetme ne demektir? Hem de genç yaşlarında. Peygamberliğin rivayete nazaran 8. senesi ki canım çıksın daha 48 yaşındaydı. Yaş itibariyle benden daha gençti. O yaşta hayat arkadaşını da kaybetmişti. Erkek evlatlarını da kaybetmişti amcasını da kaybetmişti. Bir hüzün sarmıştı. Fakat o her meseleyi tebessümle karşı karşılıyor. Gerçekten iradede hassasiyeti nasıl olur? İnsan nasıl direnmesi gerekli olur? Gere gereklidir. Onu hakkıyla gösteriyor ve katiyen sarsılmıyordu Allah'ın inayeti ve keremiyle. Resulullah'ta sizin için alınabilecek yanlar vardır. Ve gerçek takva kapısı Resulullah'ın kapısıdır. Allah o takva kapısında sizi ve bizi mamur hale getirsin. Allah ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı istikametten ayırmasın. Aziz kardeşlerim ben sizin intizarınızdan mülhem büyük ölçüde aklıma gelen bir kısım meseleleri, irticali Peygamberleri misal alma mevzunda size bir şey anlatır diye sıralayıp önünüze döktüm. Asıl arz etmek istediğim şey, takvanın bir buğdu, irade hassasiyetiydi. Eğer burada zaman vefa ederse takvanın diğer bir buğdu, ehli hakikatın vera dedikleri, sünnette vera diye anlatılan vazife şuurundaki diğer bir buut veya ben ona şuur hassasiyeti dedim. Şuur hassasiyeti. Onları arz etmeye çalışacağım. Burada müsaadenizle meselenin his ağırlıklı yanına bir nokta koyarak size bir evvelki derste belki pek çoğunuz itibariyle bulunuyordunuz. Söz verdiğin bir hususu hüzunuza getirmek istiyorum beni bağışlayın. Takva vikaye kökünden geliyor. Bu Allah'a sığınma demektir. Kur'an-ı Kerim müttaki diyor sonra şöyle anlatıyor müttakileri. Huden <gülüyor> lil <gülüyor> müttakîn ellezîne yü'minûne bil gâyb. Müttakiler gayba iman eden insanlardır. Müttaki gaybe iman eden insan. İnşallah mütteki sizler olun. Feraizi kusursuz yerine getirin. Haramlardan bila istisna iştirna edin. Hatta seviyeli bir takva dairesi içinde meseleyi ele alacak olursak belki şüpheli şeylerden kaçının. Hatta Seyyidina Hazreti Ebubekir'in ifadesiyle Tereknas 60 veya 70 baba min helal, mahafet an naga fi bab min al haram 70 tane helal babını ve fassını terk ediyorduk bir tane haram babından içeriye girmemek için la yakunu alabd min al muttaqin hatta yad'a ma la ba'se bihi hadran ma ba'se bihi mu'min insan müttaki silki içine, müttaki çerçevesi içine girmiş olamaz. Bir kısım ehemmiyetsiz, labeiz şeyleri dahi terk etmedikten sonra niçin terk edecek? Ehemmiyeti olan ve bir değer ifade eden günah adına bir kısım şeyler içine girmemek için. Demek ki günahlara, masiyete girmemek için bazen bu şeyleri terk etme yolu da var. Fakat bu bezmin başındaki zat Günümüzün günah eleyip, günah dokuması, günah ekmesi, günah biçmesi, gençliğin günaha çekilmesi karşısında inşallah farzları yerine getiren ve beş tane veya bir rivayette yedi tane günahı kebairi terk eden inşallah müttekin zümresine dahil olur. Allah sizi ve bizi müttekin zümresine ilhak buyursun. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman ederler. ve وَيُق۪يمُونَ salatem Namazlarını arızasız, kusursuz, dost doğru eda eder, yerine getirirler diyor müttakiler. Müttaki anlatıyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden infak ederler. Bakın neler giriyor müttakin içine. Takva dairesini yakalamak takva şuurunu yakalamak için neler giriyor işin içine. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ min قَبْلِكَ Sana ve senden evvelki peygamberlere ceste ceste indirilen kitaplara da inanırlar. وَبِالْاٰخِرَةُ هُمْ يُقِنُونَ Ahiret hakkında da yakinleri sağlamdır. Sağlam, râsı sarsılmayan bir kanaatle ahirete inanırlar bahar haşrine inandıkları gibi iki kere iki riyazi dört ettiğine inandıkları gibi öldükten sonra dirilmeye de öyle yakinle inanırlar ulaike ala hüdem min rabbihim İşte bunlar hidayet üzerinedirler bunlar nasıl adım atacaklarını bilen insanlardır arızasız hareket eden insanlardır وَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Ahirette kurtuluşu erenler de bunlardır. Allah dünyada bize hidayet-i lütf eylesin. Ahiretteki kurtuluşa da onu vesile kılsın. Ahirette de bizi müflihundan eylesin. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتِهِ مْخَاشِعُونَ diyor. O müminler felah buldular ki namazlarını huşu ile eda ederler. Orada da Müminin ahlakını anlatırken Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَى فَاتَّقُونِ يَعُلِ الْأَلْبَبِ Ey aklı başında olanlar! İttika edin! Bana karşı gelmekten sakının! Takva dairesi içine girin! وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَى Tezavvud edin, azık edinin! Zadı zahire edinin! ''Kendinize kuvvetü zahir edinin ve kuvvetü zahir edinilecek şeylerin en başında takva gelir. En hayırlı zâd ve zahire takvadır.'' diyor. Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzuluna bakılınca, Yemen'den çıkan kimseler hacca giderken, ''Biz yolda bazı şeyler elde ede ede kazana kazana hacca öyle gideriz.'' diyorlardı. Zâd ve zahir edinmeden, hac için... ''Men istata'a ileyhissebiyle'' ayetiyle dikkatleri çekilen hususa dikkat etmeden evvela haca güçle gidilir, bir ıstaatla gidilir. Hac evvela farz olması lazım, gitmeye ihtidar olması lazım ki farz olsun.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 Hac evvela farz olması lazım. Gitmeye iktidar olması lazım ki farz olsun. Bunlar evvela haca giderken işte bu güç, bu imkana sahip olmadan gidiyorlardı. Dikkat buyurun. Kur'an-ı Kerim "Vetezavvadu onlara dedi inna Siz bir kere azık edinin." Böyle bir sebebi nüzul karşısında inen ayetin ifade ettiği mana şudur. Siz hacca giderken dağarcıklarınıza bir şey koyun cüzdanlarınıza para koyun maddi manevi imkanlarla tam donanın ondan sonra hacca gidin ama edineceğiniz azıkların başında takva gelir takva çok önemlidir Allah'tan ittika etme Allah'ın vikayesine girme Allah'ın himayesine sığınma ister ayeti tekviniyeye ait prensipler içinde isterse Allah'ın azap edici kanunları içinde Allah'a dahaletten bir lasta geriye kalmamam bu ayet bize şunu gösteriyor. Allahu alem bir kısım tefsircilerin tevcihine göre takva bir taraftan ayeti tekviniyenin kainatta cereyan eden kanunların, fizik kanunlarının, kimya kanunlarının, astrofizik kanunlarının bilinip onlardan istifade edilmesi manasını alınırken o mevzuda müminin zadu, zakhireye sahip olması gerekirken beri taraftan da bir iç donanım. Fert kafasıyla donanacak kalbiyle donanacak. Maddi imkanlarıyla donanacak ve hakiki takvayı o zaman yakalamış olacaktır. Hakiki müttaki Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük mütevekkil Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Fa kul hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tevekkelt ve hu rabbul Erşi azimin Rabbi olan Allah'ın tevekkül edilmesi gerekli olan bir güç, bir güç kaynağı olduğunu en iyi bilen odur. Aleyhi tevekkal diyor. Ben ona güvendim, ona dayandım, ona itimat ettim. Umurumu ona tefhiz ettim diyor. O yönüyle öyle. Fakat beriki yönüyle Allah Resulü Uhud'a çıkarken bir zırh daha getirin giyeyim diyor. Başına mihfer koyuyor ordusunu terbiye ediyor düşmanın karşısına çıkarken tam tekmil arızasız kusursuz çıkıyor tam mütteki maddi manevi musalla kalbin ziyası ölümü diniyedir aklın ziyası fünunu medeniyedir ikisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder himmet bu olmalıdır kalple donatılmalı kafada donatılmalı talebenin himmeti ilim aryanın himmeti bununla şayet şahlandırılırsa Allah'ın inayet ve keremiyle takva yakalanmış olacak. Ve derken Allah Celle Celaluhu İttika edene Allah bir fereç, bir çıkış noktası ihsan edecektir. Birkaç asır var ki biz takvayı tek ile ele alıyoruz. Başınızı artacağım ama bu hususları arz etme lüzumunu duyuyorum. Takvayı bazılarımız bir yanıyla Diğer bazılarımız da ayrı bir yanıyla alıyor ve belki toplumun hiçbir kesimi onu bütün yanlarıyla alamıyor ve yakalayamıyoruz. Ondan dolayı da geri kaldık. İslam dünyası geri kaldı. Ondan dolayı istismar edilir hale geldik. Ondan dolayı bıyığımızla, kipriğimizle, Kaşımızda başkaları oynar hale geldik. Ondan dolayı devletler muvazenesinde söz söyleme hak ve imkanını kaybettik. Bazılarımız onu sadece gemisini kurtaran taptanıdır diye sadece kendisiyle meşgul olma, sadece kendisini kurtarma, bağışlayın koyunu koyun ayağından, keçiyi keçi ayağından diyerek, sadece kendini kurtarma gibi dun himmetlikle ele aldı. Sen kendine bak. Aleyhike nefseke. Kendini kurtar, başkaları seni çok ale kadar etmez. Oysa ki, Hz. Ebubekir Bekir, Efendimiz, benim bir yanıyla Arapça ifade ettiğim şey, bir ayetten mülhemdi. Aleykum enfusekum la yadurrukum manzalle izah tedeytum. Ey cemaat, bu ayeti okuyor ama yanlış yerine koyuyorsunuz. Bu ayetin tefsiri o değildir. Siz bir fenalığı görür, onu önlemezseniz, ...fenalık yapan insanın elinden tutup onu engellemezseniz... ...bela gelirken hepinizin başına gelir. Ayetin manası buydu. Siz yanlış yere koyuyorsunuz. Siz ayetten şunu anlıyorsunuz. Kendinizi kurtarın ve başkalarıyla meşgul olmayın. Ne demek o? Sizin kurtulmanız başkalarının kurtu kurtarılmasına Allah tarafından bağlanmışsa... ...siz başkalarını kurtarmadığınız takdirde kendinizi kurtarmış olamazsınız ki... Nebinin kendini kurtarması, başkalarını kurtarmasına bağlanmıştır. Ya eyyühe resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik ve illem taf'al fe ma bellagta Ey peygamber, sen sana mesaj olarak verilen şeyleri tebliğ et. Vazifen budur. Sen bunu yapmazsan, sen sana ait şey yapmamış olursun. Sana ait mesajı sunman gerekli olan mesajı sunmamış olursun. Senin vazifen, başkalarının hak vakası anlatmaktır. Anlatmadığın takdirde, sen kendini kurtaramazsın. Senin kurt kendini kurtarmanın bir yanı, başkalarına el uzatmandır. İnsanlık çevrende. Çözülen devletler içinde yumurtadan çıkan civcivler gibi dünyadan habersiz milletler meydana geliyor. Yumurtadan çıkan civcivler gibi dünyadan habersiz milletler meydana geliyor. Nasıl gezeceklerini, nasıl tozacaklarını, nasıl ayakta duracaklarını, nasıl devlet olacaklarını bilemeyen yeni yeni milletler meydana geliyor. Bunlar yeryüzünde şahsiyetli, okkalı, ağırbaşlı, kendi... ...ve ciddi bir kimliğe sahip... ...bir millet bulsalar... ...şayet ona göre sağdan izaya gelecekler... ...bunlar... ...senin kendilerini uzatacağın elini bekliyorlar... ...sen... ...bunların kurtuluşu adına bir adım atmadıktan sonra... ...istersen sana kasemle teminat vereyim... ...sen kendi kendini kurtarmış olamazsın... İşte bazıları böyle bir yanlışa kapılarak... ...sen kendini kurtar... ...başkalarına bakma demek suretiyle... ...insanların himmetine bir darbe vurdular... Kolunu kanadını kırdılar. Onu felç ettiler. Posta çektiler. Tekye ve zaviyede sadece kendi hazlarıyla, kendi zevkleriyle tatmine çağırdılar. Başka şeyle beyhude meşgul olma. Kapılar sürmeldir dediler. Bazıları da sadece her şeyi esbat dairesi içinde, dünyada madde aleminde aradılar. Manaya karşı bütün kapılarını kapadılar. Bu işin bir yanını almaktı, öbürü de bir yanını almaktı. Ve böylece, İslam milletleri, İslam cemaatleri ardı arkası kesilmeyen bir çöküş, bir yıkılışla çöküldü ve yıkıldı gittiler. Cenab-ı Hak inayet ve keremiyle ihya buyursun. Aziz kardeşlerim inanan insanlar Allah'ın himayesinde yükselmeleri gerekli olan insanlar geridirler. Evvela her mümin için bu bir zül sayılmalıdır. Yeryüzünde kendisini dilenciliğe salmış Sarmaşıklar gibi hep ağaçlara dayanmak suretiyle varlığını sürdüren milletler varsa, o da yeryüzünde İslam milletleridir. Niçin böyledir? Niye inanç dünyası geridir? Takvanın kendine has manasıyla anlaşılmamasından. Allah Celle Celaluhu sıfatlara göre insanlara değer verir. Falan ırkdan gelmişin, filan soydan gelmişin, filan yaylada büyümüşün, filan dağlara aşıp gelmişin onlara bakmıyor. İnnallah la yanzuru ila aşıamikum, vla ila surikum, ve kini yanzuru ila kulubikum vafir-i vaate-i Allah sizin cisimlerinize, Allah sizin suretlerinize bakmıyor, edav endamlarınıza bakmıyor. Allah kalplerinize zayıf rivayetteki ilaveyi ilave ederek arz edeyim. Allah sizin doğru davranışlarınıza bakıyor. Öyleyse önemli olan sıfatlardır. Kim mümin sıfatını taşıyorsa Allah Celle Celaluhu dünyada ona muvaffakiyet verecektir. Size 100 tane mümin sıfatı sıralayabilirim. Fakat müsaade ederseniz burada 2-3 tanesini huzurunuza getirmek istiyorum. Mesela çalışma. Çalışma bir mümin sıfatıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bu لَيْسَ insan illa مَا سَعَى İnsana sayinden başka bir şey yoktur buyuruyor. Sayinden başka ne vardır insana? Akif merhum bir yerde, isyan ettiği bir yerde tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle 350 milyon o günkü İslam dünyası 350 milyon ruhu öldürdün celalinle oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle nedir ilhad imhalin bu samitin faalinle nedir İslamı tenkilin bu müsteecel nekalinle şiirinde son mısraı şudur sus ey sersem durmaz cihanın seyri mutadı ne sandın ve en lil insani illa masaa vardık Evet, bugün sen kendi iktidarınla kaldır da git bir idadı. Ne sandın? Ve en leysel insani illa ma'sa vardı. Bugün sen kendi iktidarınla, kendi iradenle, Allah'ın inayetiyle, kendi gücünle etrafındaki zulüm perdelerini, ailelerini kendi ellerinle yırtacak, zulmü bertaraf edecek ve en leysel insani illa ma'sa hakikatını unutmayacaksın. Çalışma bir mümin sıfatıdır. Mesela yaptığı işleri sağlam, sistematik bir anlayış içinde sağlam yapma, beğenmeye sunma, resmi geçide sunar gibi sunma, teftişe sunma. Mümin sıfatlarındandır, arz edeceğim. Mesela tefekkür, bir mümin sıfatı. Mesela Mesai tanzimi bir mümin sıfatı. Bu mümin sıfatları kimde varsa Allah Celle Celaluhu yeryüzünde o cemaatlerin elinden tutup kaldıracaktır. Mümin sıfatları. Çünkü Allah suretlere bakmıyor, cisimlere bakmıyor, manaya bakıyor. Kalbe bakıyor, ruha bakıyor, davranışa bakıyor ve sizin davranışlarınız ona göre değerlendiriyor. Allah Kur'an'ında وَاَنْ لَيْسَلِ الْاِنْسَانِ اِلَّا <سَعَى> diyor. Çalışın. Müminler tembelse, tembellik her tembel kafir değildir. Fakat tembellik ve küfür sıfatıdır. Mümin tembel olmaz. Kafir tembel olur. Şayet tembellik sıfatı gelmiş, müminin ruhunu derdest mümin müminde bir kafir sıfatı var demektir. Şayet çalışma gitmiş, kafirin ruhuna girmişse, kafir çalışmayı benimsemişse, Kafirde de bir mümin sıfatı var demektir. Sıfatlar yer değiştirmiş. Allah sıfatlara göre hüküm veriyorsa siz Allah'a imanınızın yanında bir de o mümin sıfatlarını elde edeceğiniz ana kadar cendere içinde inmeyeceksiniz kendinize geleceğiniz ana kadar. Yattığı şeyi sağlam yapma. Teftişe takdim edecek şekilde sağlam yapma. Mümin sıfatı. Bir surede bir sayfa arayla Kur'an-ı Kerim bu meseleye dikkatimizi çekiyor. Fakulle amalu feseyerallahu amalenkum ve resuluhu vel mu'minun thumma turdun ila alamin gaybi ve şehade. Buyuruyor ki kulü <gülüyor> amalu söyle onlara amel etsinler. Öyle amel etsinler ki feseyerallahu <gülüyor> amalenkum. Allah amellerinizi görecek. Allah'a adeta teftişe hazırlıyor gibi amel edeceksiniz. Ve Resuluhu peygamber görecek. Vel müminun mahşerde müminler görecek. Öyleyse müminden istenilen amel şudur. Mümin bir iş yaparken hadisi şerifin ifade ettiği gibi Allah herhangi biriniz işini itkan ederse onu sever. Sağlam, arızasız, kusursuz, saat gibi işleyen bir iş ortaya koyma Allah'ın sevdiği şey budur. Öyle iş yapın ki Allah'a beğendirin o işi. Öyle iş yapın ki Resulullah'a beğendirin. Öyle iş yapın ki yerin altında ve üstünde bulunan ruhanilere beğendirin. Bu mümin sıfatıdır. İşini bu ölçüde şayet yapan kafirse müminin bir sıfatını yaşıyor demektir. Ve şayet yaptığı iş hemen bozuluyor. Yaptığı köprü çöküyor. Stadyum batıyor. insanların başına yıkılıyor. Yıkılıyor. Başka işlerde ona göre arkasından O yaptıktan sonra arkasından geliyorsa Meseleye kafirce Bir sıfatla yaklaşılmış demektir Mümin Kafir sıfatıyla yürüyor Kafir mümin sıfatıyla yürüyor Allah mümin sıfatına göre muamele Ediyorsa şayet Onları yükseltecek Siz içinizdeki takva şuuruyla O sıfatları yakalayacağınız Ana kadar cendereden Kurtulamayacaksınız Yüştü Allah müminlere düşünmeyi emrediyor. İnne fî halkı s-semâvâti vel ardu ve ihtilâfi leylü ve nehâr <gülüyor> le-ayâtin lûlil-elbâb Gece ve gündüzü sayfa sayfa safha safha sizin önünüze seriyor ve sizi düşünmeye davet ediyor. İnne fî halkı s-semâvâti vel ardu ve ihtilâfi leylü ve nehâr <gülüyor> vel fûlkilleti tecrifil bâh. Ayetiyle ayrı bir sayfayı nazarınıza seriyor ve sizi düşünmeye davet ediyor. Ayağı yıldızlara, güneşlere bakınız. Zerrattan se yarata kadar Atomdan sistemlere kadar her şeye bakınız. Allah'ın yeryüzünde vaz ettiği nizam ve intizama bakınız diyor. Tefekkür kapıların arkasına kadar açıyor. Sizi tefekküre davet ediyor. Hem öyle davet ediyor ki mübelliği ekmeli vasıtasıyla şöyle dedirtiyor. Tefekkür saatin, hayırın, bir ibadeti senetin. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Sistemli bir şey düşündünüz, düşünmekle ortaya bir şey koydunuz, ortaya koyduğunuz şeyle dini, mübini İslam'a ve İslam cemaatına yararlı oldunuz. Bir dakika böyle düşünme, bir saat başınızı yerden kaldırmadan yaptığınız ibadete muadil geliyor. İnanarak düşünen bir insan bir sene ibadet yapmış gibi sevap kazanıyor. Tefekkürün kapılarını böyle açıyor. Tefekkür demek müminin sıfatı. Tefekkür müminin urbası. Tefekkür müminin tacında bir sorguç gibi bir şey. Bunu başkası kapmış, o tefekkürü başkası yapıyorsa, eşya ve hadiseleri hallac ediyorsa... Eşya ve hadiselere müdahale ediyorsa, sözünü dinlettiriyorsa, Hz. Musa'nın nehre yeni bir akış erkanı öğrettiği gibi, kainattaki hadiselere yeni akış erkanı öğretiyorlarsa, Allah Celle Celaluhu muvakkaten onların elinden tutup kaldıracak, düşünmeyen, miskin miskin oturan insanlara da muhakkaten mahkumiyet verecektir. Bu sıfatları çoğaltabiliriz. Kur'an-ı Kerim'den misallerle çoğaltabilir, ve müminlerin İslami sıfatlarla muttasıf olmaya çağrıldıklarını Allah'ın inayet ve keremiyle gösterebiliriz ama benim arz edeceğim şeyler var müsaadenizle geçiyorum bu zaviyeden takvaya yaklaşmadığımızdan dolayı biz yaya kaldık başkaları yürüyüp geçti biz emekliye kaldık başkaları köylanlar gibi kanatlandı gittiler ama Bizim için kapılar bütün bütün kapalı değildir. Benim arz edeceğim husus da esasen odur. İki, ata alan Üsküdar'ı geçti ama biz ne yaptık? Allah'ın iki çeşit kanunu var. Bir, ayat-ı tekviniyenin kanunları. Arzda, semada karşımıza çıkan kanunlar. İnsan mahiyetinde karşımıza çıkan kanunlar. Anatominin kanunları. Fizyolojinin kanunları, fiziğin kanunları, kimyanın kanunları, astronominin kanunları, astrofiziğin kanunları. ayatı tekviniye diyoruz bu kanunlara. Allah'ın oluşturma, oldurma aleminde cereyan eden kanunları. Kainatı var etmede Allah'ın kanunları. Tekvin sıfatından veya kudret ve iradenin inzimamından meydana gelen kanunlar ayat tekviniye diyoruz. Tekvini ayetler, mucizeler bunlar. Bunlara şeriat fıtriye de diyoruz. Kur'an-ı Kerim şeriat kanunları. Kainatta cereyan eden kanunlar şeriat fıtriye kanunları. Allah'ın iki çeşit kanunu var. Bir, Kur'an-ı Kerim'i indirmeden evvel kainatta hareket halinde konuşturduğu kanunlar. O kanunların kendilerine göre dilleri var. Beyanları var, anlattıkları şeyler var. O kanunların dilinden ilimler anlıyor. Onların dilinden kimya laboratuvarları anlıyor. Fizik laboratuvarları anlıyor. Araştırma enstitüleri anlıyor. Anlıyor, onların dilinden anlayan bu müesseseleri, bu kulaklıkları, bu ses yükselten cihazları kullanan kimseler, Kainatta cari kanunların dilinden anlıyor, hemhal oluyor, yoldaş oluyor ve yürüyorlar. Bir de Allah'ın diğer çeşit kanunları var. Kainatta cereyan eden bu kanunları bir kitap içinde Emin Meleği ile Hazreti Muhammed Mustafa'ya vahyetmek suretiyle meydana gelen bir kitap var. Bu kitapta müminlerin hayatını tanzim kanunları mecmusudur. Bu iki kitap adli zatında dikkat buyurun. Baştan da dikkat dedim. Dikkat buyurun. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Hakikatin bir yüzü şudur. Allah bir kainat yaratmış. Bu kainat içinde bu sırlı dolapların döndüğü yerde yürümekle insanı mükellef kılmıştır. İnsan kainat dolaplarına takılıp kalmaması için insanın eline bir rehber vermiştir. Kainatta cereyan eden kanunları anlatan bir rehber. İnsan Kur'an'ı elinde tuttuğu zaman, kainatta cereyan eden kanunlara takılıp kalmayacaktım. Sırla açılıp kapanan bu kapılara çarpmayacaktım. Menfezleri kapalı binanın içinde kapalıp kalmayacaktım. Bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Hakikatin bir yüzü kainat kitabı. Bu kainat kitabı sonra ses ve soluk haline geliyor. Kur'an meydana geliyor. Bu bizim hareket ve davranışlarımızı tanzim ediyor. Neye göre tanzim ediyor? Kainat dizaynına göre tanzim ediyor. Ve böylece bir ahenk meydana geliyor. Kainat kitabı kudret ve iradenin yazdığı bir kitap. Kudret ve irade kalemi yürürken fiziğe ait kanunlar dökülüyor. Kimyaya ait kanunlar dökülüyor. Astrofiziye ait kanunlar dökülüyor. Anatomiye ait kanunlar dökülüyor. Sonra bu kanunlar nelerdir? İnsan davranışlarıyla bu kanunlar arasındaki münasebet bunu ayrı bir beyan dile getiriyor Kur'an-ı Mojizül Beyan bu iki kitabı birbirinden ayırdığınız zaman ikisini de yetim bırakırsınız Kur'an kainatsız edemez kainat Kur'ansız edemez biz bu edemez hirdabına düştük edemez hirdabında bu olduk kainat kitabı bir vadide biz bir vadide Allah'ın iki çeşit kanunu var bu kanunların hükümleri var. Bu kanunların ceza ve mükafatları var. 163 gibi, 141 gibi, 142 gibi bunların mükafatları var ve cezaları var. Her iki kanununda. Ama ekseriyet itibariyle ayatı tekviniye kanunlarına riayet etmeyenler dünyada cezalarını görürler. Kur'an'a riayet etmeyenler de ukvada cezasını görürler. Hem dünyada hem de ukvada mamur olma, cezasız kalma. İki kanunu yan yana getirip o hareketlere bunu dil etmekle ancak mümkün olacaktır. Anlıyor musunuz şimdi? Ata alan Üsküdar'ı geçerken bizim şaşkın şaşkın arkadan bakıp başkalarına destan kesmemizin manasını. Biz kainat kitabına karşı kapılarımızı kapadık. Fikir ve düşünce adamları kapımıza dokundukça kapılar sürmelidir beyhude yorulma dedik. Açma niyetinde değiliz. Tefekkürü sonuna kadar kapadık. Araştırmayı sonuna kadar kapadık. Ve bir yanı takvamızın, bir yanı mefluç gitti. Kur'an-ı Kerim müttakilerin istifade edebileceği bir kitaptı. Müttakilere hidayet bir kitaptı. Biz evvela takva kapısını kapadık. Kur'an'da bizimle alışverişi kesti onun pazarında bulunuyoruz ama fakat onun kapıları sürmeli kepenkleri sonuna kadar indirmiş sadece onu mukabele yapıyor karşılıklı okuyor ve akif merhumun dediği gibi ölüler arkadan üflüyor ve bununla iktifa ediyoruz her hak maksadın her vesilesi hak olmaz bazen çok mükemmel çok ideal bir neticenin yolları Vesileleri batıl olabilir Bazen Çok kötü bir maksadın Yolu hak olabilir O bakımdan Yol ve netice hak ve batılı Bazen birbirinin rağmına olur Mesela iyi bir şey Yakalamak istiyorsunuz İyi bir şey yakalama yolunu Bulamamış iseniz şayet Batıl yolla hak neticeye varılamaz Hususiyle günümüzde makyavalizm çok gemi azıya almıştır. Müminler bile menfaatçılık esasına göre hareket ediyor. Her vesileyi meşru sayıyorlar. Oysa ki bir mümin için her vesile meşru değildir. Müminin hedefi meşrudur. Hedefi mukaddestir. Mümin Allah rızası için hareket edecek. Mümin Resulullah'ı hoşnut etmek için hareket edecek. Ama mümin bu neticeyi yakalamaya giderken şayet bu büyük neticeye göre mukaddes bir yol bulamamışsa, hediye Nebi ile gidemiyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda yürümüyorsa, Maksadının aksiyle tokat yer. Dikkatinizi istirham ediyorum. Ehli küfrün ve ehli dalaletin yolunu kullanamazsınız. Ehli küfür ve ehli dalalet, Neticeye varmak için sokağı kullanıyor. Bağırıp çarmayı kullanıyor. Yürüyüşü kullanıyor. Etrafa ateşe vermeyi kullanıyor insan öldürmeyi kullanıyor evvela bunlar sizin için caiz şeyler değil bunların herhangi birisini işleyen katiyen harama girdiğinde şüphe yoktur hele insan öldürme Hele cana kıyma. من قتل نفسا بغير نفسا او فسادا في الارضا فكأنما قتل النازة جميعا Bir insan öldürse, bütün insanları öldürmüş gibi günaha girecek. Zira kapıyı açıyor. Büyük meseleyi hafife irca ediyor. işi küçük gösteriyor. Yol açıyor. السبب كلفا'yı sırrınca. Allah Resulü buyuracaktır ki Hz. Adem'in çocuklarından birinin yaptığı cinayet Ondan sonra o cinayeti işleyenlerin hepsinin işlediği günahtan onun seyyiat hanesine yazılacaktır. Menqatalen nefsen geyri nefsen Bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Batıl yollar. Değişik mülazalar, Karalama yolları. insan karalama yolları. Tekfir etme yolları. Tadlil etme yolları, falan kafir, filan asabı asha, dalaletten deme yolları. Bunlar kafir için kullanılması bahis mevzu olabilir. Çünkü kafir sarhoş, her yer tekne, istediği yere onun eleyebilir. Ama bir mümin hassasiyet insanıdır. Bir mümin titizlik insanıdır. Bir mümin irade insanıdır, bir mümin şuur insanıdır. hak bir neticeye batıl yollarla varılamaz. Günümüzün çoğu insanları hak neticeye batıl yollarla gidiyorlar. Muhabbet fedailerine karşı tekvirler, tadliller de bu işin içinde. Aziz kardeşlerim, en son günümüzde Müslümanlık elli defa düşüp kalkmak suretiyle bilenmiştir, gelişmiştir gerilimi Allah'ın inayet ve keremiyle tamamlanmıştır çağıyla hesaplaşacak seviyeye gelmiştir Rabbimin inayet ve keremiyle vel akibetül müttekin her ne kadar şu anda ziman başkalarının elinde ise de fakat onlar tepenin başından yukarıya aşağıya doğru çöken bir enkaz gibi çökerken yıkılırken enkaz enkaz üstüne yıkılırken inşallah inanan insanların cephesi o tepeye doğru tırmanma durumunu yakalamışlardır. Allah'ın inayet ve keremiyle ümit var olunuz şu istikbal inkılabatı içinde dünyada en yüksek ve gül sada İslam'ın sadası olacaktır. Zira o gönüllere açık bir hakikattir. Zira o ağlayan yüzleri gözleri güldürecektir. O gönüllere inşirah verecektir. O, hüzün içinde, asırlardan beri hüzün içinde olan insanlığa mutluluk getirecektir. Yeryüzünde hak ve hakikati temsil edecek, muazene unsuru olabilecek, ağlamaları dindirecek bir sese ve soluğa ihtiyaç vardır. O da rüştünü ispat etmiş bu milletin sesi ve soluğudur. Ben ıstırancı ormanlarının yanından geçerken birisi bana şöyle dedi, hocam dedi, şu ormanların ağaçlarında her birinde insanın asılmadığı bir ağaç yoktur. Nerede bir Türk buldularsa astılar onun. Kökünü kurutma kastıyla üzerimize geldiler. Bitirme kastıyla, bu karakolu bütünüyle basma, bütün muhafızları yok etme, dinamitleme maksadıyla geldiler. Ama Allah Celle Celaluhu Sultan Mahmud'u bir zaman sakladığı gibi bu milletin nüvesini sakladı, korudu. Ve bu millet yeniden milletlere ümit olabilecek şekilde kendi yamaçlarında yeşermeye başladı. Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu millete zulmedenler evvela komünizmden on kat fazlasını gördüler. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهُ يَنْتَقِمُ بِهْ ثُمَّ يُنْتَقَمُ Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah zulmedenlerden onunla intikam alır. ...sonra da döner ondan intikam alır... ...ve intikamlar silsilesi... ...devam edip gidiyor... ...dün debdebe ve ihtişam içinde... ...çalım çakanlar... ...bugün sefil esirler gibi... ...başlarını sokacakları fare delikleri arıyorlar... ...cihanın sizin sesinize... ...ve soluğunuza ihtiyacı var... ...siz belinizi doğrultmanız lazım... ...Allah bütün imkanları... ...ve zemini hazırladı... ...sokakta bağırarak çağırarak değil... ...yürüyüş yaparak değil... ...şunu bunu tenkit ederek değil aleyküm anfusukun kendinize bakarak arzularınızı giderek gidererek kendinizi düzelterek ayaklarınızı yere basarak kendiniz olarak kendi hüviyatınıza var olarak kendinizi ispat edeceksiniz varız diyeceksiniz. Allah'ın lütufları hep öyle gelmiştir. Göstereceksiniz. Nebilerin size gösterdiği gibi insan olmanın yolunu gösterecek. İnsanlığı insanlığa çağırırken, insani semavata çağırırken bir merdiven koyduğunuzu emniyet ve güven telkin edeceksiniz. Koyduğunuz merdivenden semalara çıkması için insanlığın emniyet ve güven telkin edeceksiniz. Kafanız ben ölçüsünü arz edemedim, edemem. Arz ettiğim gibi ben bu faslın sadece bir kıtbiriyim. Ama dikkatinizi çekmeye çalıştım. Önemli bir mevzuya dikkatinizi rica ettim. Bir taraftan o noktada derinleşirken, buhutlaşırken beri taraftan da hassas iradelerinizde, duyarlı şuurunuzda irade insanı ve şuur insanı olarak yaşamaya bakacaksınız. Mesele çok ciddidir. Bu mesele ciddi insanlar bekliyor aziz kardeşlerim. Belki ben şimdi bir fasla başlarken yeni bir fasla şurada içime gelen burkuntuyla buradan aşağı inmem geliyor içimden. Çünkü bu işte bir ciddiyet ister. Bana kaldıysa başla burada kaybettik biz bu işi. <gülüyor> Ruh hassasiyeti, şuurti tizzi ve ciddiyeti. Min husni islamil mer' terkuhu ma la yahni. Allah Resulü buyuruyor cevabı-ül kelimden. İstanbul'da bir yerde kitap kadar bir mana ifade ediyor deyip tahlil etmeye çalışmıştım Min gayri haddin. Min husni islamil mer terkuhu ma la yahni. Müminin, müminliğinin güzel yanlarındandır. En güzel mümin. Mümin, kendi güzel olduğu gibi güzel sıfatlarıyla kendisini göstermesi ma la yani şeyleri gayri ciddi şeyleri terk etmesine bağlıdır. Yani ciddi olmasıdır. Mümin ciddiyet insanıdır. Mevzumuzun başı da buydu. İster hayatı tekviniğe yaklaşırken, isterse kalbi hayatına yaklaşırken, hissi dünyasına yaklaşırken, mümin meseleye ciddiyetle yaklaşacaktır. Kılı kırk yararcasına bir hayat yaşayacaktır. Kılı kırk yararcasına hayatını yaşayanlar bile orada keşke, keşke, keşke demiş ellerini dizlerine vurmuşlardır. Hassani İbni Sinan vefat ettikten sonra Uzun zaman görmediler Rüyada Hassani İbni Sinan'dan aklıma geldi Daha önceleri var Kuş gibi Kimselerin risalelerinden aklediliyor Dediler ki Allah sana ne muamele yaptı Hiçbir lütfunu esirgemedi Allah Esirgemez Bismillah'a yanlış mana verirken Esirgeyen bağışlayan diyorlar Esirgeme Allah'a isnat edilmez. Allah rahmeti çok engindir. İnne rahmeti sebegat ala gadabi buyurur. Sebegat ala gadabi. Benim rahmetim eğer rahmetle gazap yarış yapacaksa daima önde gelir. Benim rahmetim gazabından çok öncedir. Çok ileridir. Allah el-Rahman er el-Rahim'dir. Er Rahman rahim olduğunu 114 surede birisinin başında yok öbürünün içinde var. Bize göstermekte, rahmaniyet ve rahimiyetine dikkati çekmektedir. Hassani ibn Sinan, Allah rahmetiyle muamele yaptı. Hiçbir şeyi esirgemedi, lütfetti, esirgemez zaten. Fakat ben cenneti göremedim. Göstermediler. Berzahta perdeler açılır. Ashab-ı küfre ennârı yoradûne aleyha gudûvem ve aşiyyen ve yevme tequmü sâh edhilu âle firavun eşeddel azâb Sabah-akşam cehennem nazarlarını arz edilir. Bütün firavun firavun Ali ve firavun yolunda olanlara kıyamet gününde ithal eden derler. Gördükleri şeyin içine müminler de cennet saraylarını, köşklerini seyrederek zamanın nasıl geçtiğini farkına varamayacaklar. Ben göremedim der. Sebebi nedir derler. Mümin hassasiyeti. Mümin hassasiyeti bu seviyede olmalıdır. Birinden emanet bir ine almıştım. O inayı vefat ederken veremedim. Ecel birden geldi. El-mautu ye'eti bağteten vel-kabru sundukul amel. Ölüm ansızın gelir. Ve kabir amel sandığıdır. Cehiz sandığıdır. Gelin oluyorsunuz. Şebi aruz. Mevlana'nın ölümüne şebi aruz, zifaf gecesi diyorlar. Kabirle mi, Allah'ın rahmetiyle mi, lütfuyla mı, keremiyle mi? O ineği vefat ederken vermemiştim. Benim cennetten mahrumiyetime vesile saydılar. Bir yakınım, bir yakınım, şafan üzerine çaldığını bilemediğim bir yakınım. Öyle ödüm kopar ki, Öyle ödüm kopar ki Öyle demekten bile korkuyorum Ya son dakikasında kötü ezzeti gittiyse Öyle ödüm kopar ki Köt Allah'ım kötezzetme Allah'ım kötezzetme Allah Köt onu ve bizi Allah'ım Azrail'in pençesini saldığı O en kritik dakikalarda kendinden geçiyor ve gözlerini açtığı zaman o çeketi sahibine verin diyor tekrar bayılıp kendinden geçiyor tekrar gözlerini açıyor aman o çeketi sahibine verin diyor tekrar bayılıyor tekrar kendinden geçiyor aman o çeketi sahibine verin diyor neden sonra bu çeketin ne olduğunu anlıyoruz Kapısında çalıştırdığı hizmetkarlardan birisi çalıştıktan sonra hakkını alıyor giderken samanlıkta mı otların arasında mı eski üskü yamalı bir çeketi varmış unutup gidiyor ve bu hiç sahibini bulamıyor. Allah'a kavuşacağı dakikada son temiz gitmek için göksüne bir binip bir zorluyorlar ki aman o çeketi sahibine verin zira kurtulmak mümkün değil. Mesele bir hassasiyet meselesidir. İrade hassasiyeti dedim bu mevzuda Günahın Kötülüğün en küçüğüne dahi Vize vermeme Kusur ve hatanın en küçüğüne dahi Geçit vermeme Başka şeyler için söylemiştim Dedim bizlere cevrün nedir, ne cefadır Güzelim Dedi beyhude yorulma Günahlara kapılar sürmelidir Günahlara kapılar Sürmeli olmalı şair sözü başka istikamette söylemiş o diyor ki dedim aşıklara cevri ne cefadır güzelim dedi aşık olanın üstüne at sürmelidir dedi beyhude yorulma kapılar sürmelidir kapılar sürmelidir kapı sürmeli olmalı ve hiçbir günaha açılmamalı İzin verilmemeli ki bir günah girsin ve işte seyyidine Hazreti Ebu Bekir bir harama gireriz endişesiyle ''Nice mubahları terk ediyorduk.'' diyor. ''Da'mâ yerîbuk ile mâla yerîbuk.'' ''Şüphen varsa bir şey, o şeyi yapma, şüphen olmayan dairede gez dolaş, şüphen olmayan şeyleri yap.'' ''Helal dairesi keyfe kâfidir, harama girmeye lüzum yoktur.'' ''Helal dairesi keyfe kâfidir, lezzete kafidir. hazza kafidir. zevke kafidir. harama girmeye ihtiyaç yoktur.'' Haram kapılarını kendine yasak et. Yasak et, zira geleceğin çehresini değiştiren kutsilerin vasfı, takvanın bu buğdudur. Allah bu sıfatlarla sizi serfiraz kılsın. Ve evvelki derste Seyyidina Hazreti Ebu Bekir'i nakletmiştim. Hazreti Ömer bir yerde, bir çadırda aram ediyor. Tebasıyla, rayisiyle, başındaki insanıyla, Ayaktaki insanıyla. Öyle kıvamına gelmiş bir topluluk ki hayran olmamak mümkün değil. Birisinden dinlemiştim. Menkıbe kitaplarında meselenin bir yanı da var. Sıkmazsam sizi arz edeceğim. Çobanın haline bakın. Estağfurullah çoban değil. İnsanlığın efendisi. Seyyidina Ömer. Beşerin güdücüsü olması manasında çoban dedim ağzından çıktı. Bir yerde aran buyuruyor Bir çadıra misafir oluyor Kendisine bir süt getiriyorlar Sütü içiyor Çok hoşuna gidiyor Sena ediyor Bu süt nereden diyor Yanındakiler diyorlar ki Ey müminlerin emiri Falan yerde sadaka koyunları vardı Onlardan sadık getirdik Zaten sağlık fakir fukaraya veriliyordu ve zannediyorum Seyyidine Hazreti Ömer'e evleviyetle düşerdi bu. Çünkü kendi devrinde o dönemde fakirleri eğer fakirler sayılsaydı zekatı başta kime vermeli? Zekatın başta verilmesi lazım gelen insanlardan birisi o olurdu. Eğer fakirler bilgisayara verilseydi, değerlendirilseydi zannediyorum en çok ihtiyacı olan o çıkardı. Kıtlık olduğu zaman Herkes iki tane üç tane zeytinle iftar ettikleri dönemde canım çıksın o da tabağına ancak o kadar koyuyor. Ne kadar acaba Medine halkı zeytin yiyor bu kadar. Bana da o kadar yemek düşer diyor. İşte devletin başında devlete gerçekten bir baş olmuş. Gerçek devlet adamı. Ömer bunu duymaya dursun. Sadaka koyunlarından, zekat koyunlarından sağlamış süt, Ömer bunu içecek ve o süt onun midesinde kalacak. Boyu gibi o uzun parmaklarını gırtlağına kadar sokuyor. Damlasına varıncaya kadar her şeyini dışarıya dökmek için kasayana geçiyor. Kay ediyor Seyyidin Hazreti Ömer. Bana yemem gerekli olmayan sadaka ve zekat malından bir şey yedirdiniz. Bunun hesabını Allah'a vereceğim. Zira mesele çok ciddidir, çok hassastır mesele. Onlar dünyanın çehresini değiştirdiler, dünyanın çehresini değiştirmeye talip olanların yolu budur. Takvanın diğer buğdudur, takvanın insan içine dönük olan buğdudur derinliğidir. O da iç hassasiyet, şahsın kendi özünü bulması, şahsın kendi ruhuyla bütünleşmesi. Cismaniyetten çıkması, nefsaniyeti terk etmesi, kalp ve ruh derecesinde dereceyi hayatı yakalaması, kalbi ve ruhu la ilahe illallah ile ve işlettirmesi. Nasıl söz sultanı, büyük düşünce adamı, cismaniyetten çık, nefsaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir diyor. O zaman senin dar dünyan bile çok geniş olacaktır. Kalp ve ruhun dereceyi hayatı. Oysa ki bunlar kalbi de öldürür, ruhu da öldürür. Mümin, hakiki mümin, mükellef olduğu şeyleri kemale hassasiyetle yaşayan insandır. Ve hakiki mümin, kendisine yasak edilen şeyleri hassasiyetle takip edip terk eden insandır. Hatta bir yasağa girerim endişesini ruhunda yaşayan insandır. Biz de Kur'an-ı Kerim'in emirlerine muhatabız. Ashab-ı kiram da Kur'an'ın emirlerine muhataptı. Kur'an bizden de bir şey istiyor. Onlardan da bir şeyler istemişti. Bir gün onların duyma semalarında, ufuklarında Ya eyyühellezine takullah hakkatikot Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması lazım söyle korkunuz. Allah'a karşı nasıl edepli olmak, saygılı olmak gerekiyorsa öyle edepli ve saygılı olunuz. Ya eyühellezine amenu takullaha hakkatukati ve la temutunna illa ve entum muslimun. Zinhar Müslüman olarak ölmenin dışında ölmeyin. Öyle yaşayın ki Müslüman ölesiniz. İslam'a teslim olarak yaşayın. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. İslam'a teslim olarak yaşayın ki Allah da sizi Müslüman olarak öldürsün. Ya eyyühellezine amenüttekulloha hakkatukatih Ey iman edenler! Nasıl takva dairesine girilmesi gerekiyorsa öyle hakkıyla takva dairesi içine giriniz. Takva dairesini nasıl değerlendirmek gerekiyorsa öyle takva dairesini değerlendiriniz diyor. Başlayın söyledim. Kesik ses, silik nefes, tesirsiz söz, heyecan uyandırmayan soluk, duymayan bir vicdan, tesir etmeyen bir dil. Ben de söyledim. Allah Resulü tebliğ ediyor. Günler geçiyor bir, iki, üç. Cami bir türlü boşalmıyor. İnşallah siz öylesiniz. Gecenin erken saatlerinden camide yer yakalamaya gelenler inşallah öylesiniz. Allah beni de öyle yapsın. Öğlelerin o gün görülüp korunduğu, kullandığı yerde çevrenize bakın. Sesimle, sonuğumla beni bir hayli tanıdınız. Etrafınızda göremezsiniz şayet bir kaybımız var deyin. Benim bir kaybım var deyin. Herkes desin Kesik ses. Çatlak nefes, ölü vicdan, mefluç ruh, bir şey bilmeyen irade, sahtekar, düzenbaz, halim, böyleyim ama Allah'ım ıslah eyle, ıslah eyle Allah'ım, ıslah eyle Allah'ım, bu güzel arkadaşlarım yanında öte beni rüsva yetme. Onları da rüsva etme Beni de rüsva etme Habibi adibini de rüsva etme Utandırma Allah'ım Ben de dedim Dedim Keşke diyen birisi olsaydım Ruhlanızda tesir edebilecek Sözlerin vicdanlarınızda Mâkes bulacağı birisi olabilseydim Keşke Camiyi öyle dolduruyorlar ki Ne namazı kılıp bitirme Ne arkadan bir başka günün gelmesi Ne bir başka günün gelmesi Ne de bir başka günün gelmesi Renkler sararıyor Benizler soluyor Alınlar nasır tutuyor Birisinin menkıbede dediği gibi dizler nasır bağlıyor. Mescid, gözler çukura girmiş. Kutsi hadisle oruç tutanlar için öyle buyuruyor Allah. Kullarım, ben dünyada çok defa size bakıyordum. Gözleriniz çukura girmiş, avurtlarınız çökmüş, bağrlarınız çökmüş, kasıklarınız çökmüş, benzeriniz bentleriniz ve benizleriniz atmış. Çok defa böyle görüyordum. Kulu ve şebu hani an bima astaf tum filayam ilxaliye bugün yayın için dünyada aç durduğunuz susuz durduğunuz o günlere mukabil Allah resulü biliyor Allah da biliyor Allah da biliyor hiç itiraz etmeden öyle geliyorlar kim bilir o resul Ekrem içi ne kadar yanıyordu ne kadar hasretli ki büktüm oluyordu ama baştan demişti siz İsrail Allah'ın dediği gibi semînâ ve asaynâ mı diyeceksiniz? İşittik, isyan ettik mi diyeceksiniz? E ne düşer size? semînâ ve ata'nâ hufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Ya Rabbi bu ses bizim sesimiz olamaz ama fakat ben diyeceğim, diyeceğim kusura bakmayan sana karşı, affeden sana karşı, semînâ ve atana diyoruz ya Rabbim. semînâ ve ata'nâ İşittik, bütün benliğimizle itaat ettik. Semi'na ve ata'na demişlerdi. Baş kaldıramazlardı. Bu ne ağır şey diyemezlerdi. Benleri iki büklüm olsa da diyemezlerdi. Oradan kalkıp orada kalkamayacak hale gelseler de diyemezlerdi. Bir kere itaat ettik demişler. Emre itaattaki inceliği Adem'den öğrenmişlerdi. Emre itaatteki inceliği Nuh'tan öğrenmişlerdi. Emre itaatteki inceliği İbrahim'den öğrenmiş gözünü kıtmadan her şeyi göğüslemişlerdi. Emre itaatteki inceliği Musa'dan, İsa'dan Allah'ın salatü selamı, insanlığın iftihar tablosu ve bu şanı yücenebilir üzerine olsun peygamberlerden öğrenmişlerdi. Dinleyip itaat edeceklerdi. İmtihanı kazanıyorlar. Arkadan. Sadırlarına, sinelerine su serpen şu ayet nazil oluyor. <gülüyor> Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. Gücünüz yettiğince takva dairesini yakalayın. Allah'ım bizim gücümüz ağrına yetmez. Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi yakalayamayız. Farzını yapan, günahları terk edenlere müttaki diyorlar. O daireden bizi müttakilerden kabul buyurur. Şu nesin sinelerine de Kevserler serpiver, ateşlerini söndür. Emre itaatteki inceliği anlama. Derin bir hassasiyetle, tevdi edilen şeyleri kemale hassasiyetle yerine getirme. Ve yasaklanan şeyleri de, onu uzaktan görerek, daha uzaktan, oradan görerek kaçma, ondan uzaklaşma. Murat hudavendigâr aleyhir rahmetü vel gufran. Bir nesle, dört asır zirvede, altı asır da zirveler istikametinde. Allah hükümranlık vahşediyor. Bir nesle. Soyun başındaki insan için, sabaha kadar Kur'an'ın bulunduğu bir yerde el pençe divan durdu diyorlar. Bir da, üstüre de olsa bu, bir efsane de olsa, Hazreti Osman Gazi'ye yakışır yaraşır bir şey. Durur mu? Durur. Murat Kudavendigar Edirne çevresinde dolaşıyor. Sırpsındığında Miloš Kobilović'in hançeriyle çok özlediği savaşa girmeden evvel ellerini açıp Allah ümmeti Muhammed'i aziz eyle, iki isteğim var. Beni de şehit eyle diyen Abisi Süleyman Şah şehit olduktan sonra dünya zaten kendisine dar gelmeye başlamıştı. Ona nasip ettin bana etmeyecek misin der gibi. Bir Ebu Akil gibi her köşe başında şehadet bekleyen bu insan. Şanlı soyu, Oğuz boyunun yeryüzünde hakim olması. Bu hakimiyette Hz. Muhammed Mustafa'nın manası ve ruhu vardı. Ruhi Muhammed i Muhammed'i bayrak gibi şah açıyordu. Yahya Kemal'in soluklarıyla ezan dokunurken tam sırası. Emri Bülent'sine Bülent'sin ey Muhammed'i! Kâfi değil sadana cihan Muhammed'i! Sultan selim Evvel'i ram etme-i vecel, fethetmeliydi âlem-i Muhammed'i! Gök-nura olur, nice yüz bin minar eden, Şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekberi. Aksa ileyince arşa lisanı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Şehval. Omuzda bir Şehbal. Şehbal açmış ruhu revani Muhammedi. Köyheylanlar haline gelmiş oz boyu. Kendi soyunun adını ebedileştirmek istiyor. Bir mühür kazıyor ki, o mühürün üstünde Hz. Muhammed Mustafa'nın adı var. Altında da Oğuz Boyu'nun adı var. Dört asır zirvelerde dolaşıyor. Ama nasıl dolaşıyor? Edirne kapılarına vardığı zaman, askerler acıkıyorlar da üzüm bağlarından üzüm yiyorlar. Koca hünkar bundan haberi oluyor. Nasıl yersiniz diyor. Edirne'yi fethetmedi ki bizim olsun bu. Nasıl yersiniz bunu diyor. Bir <gülüyor> emre diyor. Üzüm yenen bağlardan salkımlara yenen üzümün parasının belki bir iki katı paralar üzüm salkımlarına takılı veriliyor. Edirne'deki Hristiyan emir. Çaşıtların İslam ordusu içine sokmuş. Ne yaparlar ne ederler? Namazları bir bitirim. Abdestleri bir bitirim. Ezanları bir bitirim. Kendileri köheylam. Ve birisinin sahabe-i kiram için dediği gibi bir söz. Ruhbanın billeyl, fursanın binnehar. Gece her birisi Arzı semayı illetecek bir rahip haline geliyor. Gündüzde her birisi bir yiğit haline geliyor. Gezin görün bakalım. Ne ederler, ne işlerler bu adamlar? Üzüm salkımlarının yerine paralar asılmış. Hakkınızı helal edin. Askerlerimiz haksız yere üzümlerinizi yediler. Allah indinde davacı olmayın. Yazılar yazmış, paraları asmış ve Edirne'nin etrafında öyle dolaşıyorlar. Papazları topluyor ve meşveret ediyor. Diyorlar ki, hünkârım, beyhude insan kanı dökmeyelim. Bizim de beklediğimiz işte bunlardı. Yeryüzünde muvazeneyi temin edecek bunlardı. Gelsin temin etsinler. Bu zatı ve onun ordusunu alın. Ömer'le yan yana götürün. Beraber tutun bir arada. Selahaddin'le yan yana götürün. Beraber tutun bir arada. Fark göremeyeceksiniz. Öyleyse daima zirvelerde olmanın altında hep aynı dinamikler vardır. Öyleyse o dinamikleri bulmaya çalışmamız lazım. Selahaddin dedim. Selahaddin de bir ciddiyet insanı. Bana ezan okundu biliyorum. Siz bu kadar zamandır bekliyordunuz. Bu kadarcını da bağışlar beklersiniz zannediyorum. Mehmet Akif'in şarkın o şanlı sultanı Selahaddin der. Ah Selahaddin! Ah Selahaddin! Ne kadar muhtaç sana Selahaddin! <Gülüyor> Hz. Meryem Hz. İsa başlarımıza taç olmuş. Ama onlar tahrik edilirken Meryem'in mezarı tavlo ol, oldu diye tahrik edilmişler. Hz. Mesih'in başına atlar bağlandı diye tahrik edilmişler. Oysa ki İncil'in hiçbir nusası Hazreti Mesih o seviyede el almadığı gibi kimse de almadım. Kur'an onu bir el ele alış ele aldı ki hiç kimseye o payayı vermemişti. Mesih bizim için azizdi. Hazreti Meryem de bizim için büyük bir azizeydi. Selahaddin 25 sene hiç gülmedi. Şarkın şanlı sultanı niye dedim? Gözleri yaşlı, yüzü mütekallis, ciddi bir hüzün içinde. Mescide giriyor ve çıkıyor, giriyor ve çıkıyor. Mezzarin tefsirinin kenarında bir haşiye görmüş sultanım. Mescide Aksa falan tarihte yeniden istiradat edilecek. Tarihte 20 sene evvel minberi yapmış bekletiyor. İmam hocamız kudbe irade ediyor. İnsan gülmeli diyor. Resul Ekrem mütebessimdi diyor. Hüzünlü ama mütebessimdi. Yüzüne baktı, insanın yüzüne bakardı diyor. Ben minberden aşağı iniyor. Çekiyor sultan imamı yanına çekiyor. Hocam diyor. Beni kastettin gibi geldi bana. Korkuyor, korkuyor. Selahaddin bir Müslümanın korkacağı insan değil. Çünkü 25 sene sultanım, hayatını çadırda geçirmiş. Hünkarım, kerpiçten bir binada olmaz mı? Allah'ın evinin boynunda zincir varken Selahaddin ev mi olur diyor. Selahaddin ev mi olur diyor. Şarkın şanlı sultanı. <Gülüyor> Hocam beni kastettin galiba. Sorarım sana. resul Ekrem'in peygamberlerin ruhuna namaz kıldırıp miraca yükseldiği mescit boynunda bu tasla varken ben nasıl gülerim? amru ciddi. Mesela çok ciddi ben ciddiyet iradesi isteyen işim bu bölümünde boyunduru kaldıracak arkadaşlarımdan ciddiyet istiyorum Allah'ım Allah'ım solukları duyuyorsun Allah'ım Allah'ım çığlıkları duyuyorsun Allah'ım. Allah'ım yeryüzünde izlemelerize yazsın Allah'ım. Şarkın şanlı sultanı. Şarkın şanlı sultanı ruhun şad olsun. Ruhlara şadlık getirecek mana ifade ediyorsunuz. Esaret zincirlerini kırabilecek bir ruh, bir anlayış bahsediyorsunuz. Sizi bir mesele tanımasaydık, insanlığı öğrenemeyecektik. İslamiyet öğrenemeyecektik. İrade insanlarından istiyor ve dileniyorum. İrade insanları size sesleniyorum. Şuur ve idrak insanları size sesleniyorum. Kendinizi bulunuz. Özünüzü bulunuz. Yabancılaşmadan uzaklaşınız. Ruhunuza bütünleşiniz. Ve sizin elinizden kapılan şeyleri istirda ediniz. Esaretlere hürriyet getiriniz. Ağlayan insanları güldürünüz. Gözyaşlarını dindiriniz. İnsanlık bunu sizden bekliyor. Aklıma geldikçe ödüm kopuyor. Şu andaki İslam cemaatleri, İslam devletleri, siz ortada olmadığınız için, kaderleri mevzuna söz söyleme mevkinde bulunmadığınız için, bir başka esarete düşeceklerini düşündükçe ödüm kopuyor. Benim oradaki Ayşelerim, Fatma'larım, Ali'lerim, Vel'lerim, bu defa da başka bir esarete düşecekler. El uzatacaksın. El uzatacaksın. Düşmüşe, sergerdana el uzatacaksın. Esiri el uzatacaksın. Boynundaki tasmayı koparacaksın. Esirin ayaklarına vurulan zinciri koparacaksın. Kur'an'ın dediği gibi unutmayacaksın. Bir zamanlar sen de öyleydin. Allah seni kurtardı, kurtarıyor. Kurtaracaksın. İmdatlarına koşacaksın. Ve benim ödüm kopuyor. Aziz kardeşim. Aziz kardeşim. Denmesi gerekli olan şeyi diyemedim. Akif'imin dediği gibi ağları ağlatamam. Hissederim söyleyemem Dili bağlı kalbimin Bundan pek bir zarım. Rahatsızım Ben ona nameden müteyyicim ki yoktur ihtimali terenimin Ama içime sorun içime zorun. On kan da dirinden deliyalar vardır Ben gülmeyi kendime haram etmiş bir insanım Gülünce tevbe ediyorum ben Diyemedim edemedim gönüllerinize giremedim o kapılar benim için açılmazdı zaten ben bir kere zorladım kili elimi dokundurdum Allah'tan oynattım İçinizde gelecek şu temiz çayneler arasında size söz söyleyecekler diye. onlar diyecekler ben yazdığım şiirin kafiyesini koyamadım ama bu şiiri bu nesiller kafiyasız bırakmasınlar ve men yedekillâhe yec'allâhu mehrecaf takvaya sığınanlara Allah çıkış yolu ihsan edecektir takvaya sığının, sığının Resulullah'a dehalet edin ümmet Muhammed olmanın şerefini duyun duyun ve metafizik gerilime geçin Dininiz, imanınız namına. Dilerim ruhu seyyidül enamı hoşnut etmişsinizdir. Dilerim Allah'ı hoşnut etmişsinizdir. Dilerim size yol açan, yol vuran Hamzaları, i̇bn hoşnut etmişsinizdir. Dilerim şimdi gülerek bakıyorlardır. Dilerim seviniyorlardır. İşi sonuna götürün. Bütünüyle sevindirin. Güldürün ağlayanları Mesud edin mahzun olanları Mesrur edin mahzun olanları Allah'ın inayeti sizin de olsun Ve fakiri de bağışlayın Allah onun kusurunu affetsin Sizde kulak tırmalayan sözlerinden dolayı Onu bağışlayın Allah'ın size lütfettiği İhsanlar aşkına bağışlayın sözün eri değildim. Mütevazi davranan müftü efendilerimiz, imkan hazırlayan imam efendilerimiz bu imkan ve zemini hazırladılar. Sizin buraya gelip toplanmanıza vesile oldular. Bana da derdimi dökme, sizinle dertleşme, teati evkerde bulma imkanı doğdu. Bunu değerlendireyim dedim. Hicranlı gönlümün hicranlarını bir kere Önümüze bir kere daha dökeyim dedim. Ama görüyorum ki siz kademi rahatsız sahibi çok önde yürüyorsunuz. Allah'ın sizi ihsan ettiği lütuflar aşkına dönüp arkaya bakın. Fakirin elinden tutun. Onu arkada bırakmayın. Allah'ın inayeti sizinle olsun. Ve benim sizden bir isirhamım var. Sizden bir isirhamım var yanınızdan geçerken ben saygı duyacak bir insan değilim. En mücrüminizim. Tavır değiştirmeyiniz. Herhangi bir kıtmir gibi aranızdan süzülüp geçeyim. Bana dokunmayınız. Gazim etmeyiniz. Saygı duymayınız. Sizi mümin olarak al, yaratan Allah aşkına saygı duymayınız. ben vazifemi yapacağım günü arıyorum. Otuz senedir vaz ediyorum vazifemi yapacağım günü arıyorum. Yakalayamadım. Bir kere diyemedim kanatı var bende. Onu bulursam günahıma kefareti bulmuş olacağım. Siz de bunu böyle bilin ve tavırlarını ona göre ayarlayın. Allah ebeden sizden razı olsun. Rabbim geriliminizi devam ettirsin. Aşkı şevkinizi devam ettirsin. Amin. Bütün yeryüzündeki Müslümanlara Allah Celle Celaluhu irade gücü versin. Amin. Kalp hayatı versin. Amin. Ruh hayatı versin. Amin. Ve ümmeti Muhammed'i son bir kere daha payidar eylesin. Amin. İllahi Teala El Fatiha. في خلقه سيدنا وسيد لنا من محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين على عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرض، ضان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وكانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخفض لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقفك فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وعاقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكني وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مكتونا بنفسي محجوبا محسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين Değerli arkadaşlarım Hakkın takdiri bir kere daha nasip. Rabbim bu küçük nasipler encamında bizi büyük şeylerle hissedar ve nasipdar kılsın. Burada ahirete ait bir şeyi netleştirmeye çalışıyoruz. Zaman işliyor. Günler birbirini takip ediyor, seneler birbirini kovalıyor ve bütün bunlar Allah'ın bize bahşettiği imkanlar. Bu imkanları değerlendirerek ahiret dantelasını örmeye çalışıyoruz veya çalışanlar çalışıyor. Hayatınızın nurlu, bereketli anları çoktu, çok olmuştur, çok olsun. Ve Rabbim sizi doyuracak kadar ihsan etsin o mevzuda. Siz kendi niyetlerinize göre böyle bir günü de onlardan birisi sayabilirsiniz. Bu da o gündür diyebilirsiniz. Ben iddia edemeyeceğim, hatta kendi açımdan belki sizin bugün burada toplanmanıza, size karşı saydığım hissiyatınıza karşı hormatim olmasa, bir abes toplanma diyeceğim. Fakat niyetleriniz de, madem niyetle seyyiat, hasenat oluyor, kötü şeyler, güzel şeyler oluyor, en çirkin, en müstekre şeylerden iyi şeyler hasıl oluyor. Rabbimin engin rahmetinden dilerim, sizin burada geçirdiğiniz dakikaları, buraya gelmek için harcadığınız zamanı ve imkanları paralarınızı ve buradaki beklentilerinizi hayatını en iyi şekilde değerlendiren mukarrebin ve ebrarın ibadetleri arasında ibadetleri seviyesinde ona da kabul desin. Çocuklar